Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yahdihillahu fe la mudille ve men yudlil fe la Ve eşhedü en la ilaha illallah ve tevhidu ve eşhedü en abduhu ve ve mutabaat ile tasih bir örnek. Burada hadis numaralarını tek tek söylemeyeceğim. Numaralarını e, gerek Sayı İlmi Hal'de, gerek bizden olmayanlarda, gerek sitede. Bu ayrıntı sitede de yayınladım bunu. E, hadisi hatırlarsınız. Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Darimi Ziya'ul Mahdisi El Muhtare'de Aleyküm Salam ve Mutsal Hakim İbnül Carut Beyhaki ve Darikutni Ali radıyallahu anh'dan rivayet ediyorlar kutni bunu hem İlel'de hem de e, El Mu'telef ve El Mu'telef'de e, rivayet ediyor Adir Adiyanov'dan ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın göz ve kulaklarına dikkat etmemizi. Aleykümselamün aleyküm. önden delinmişi veya arkadan delinmişi. Aleykümselamün aleyküm. Veya ortadan yarılmışı veya yuvarlak delilmişi kurban yapmayın diye emretti. Hadisin isnadındaki râviler güvenilirdir. Ancak Dârekutni el ile elde 3 bölü 238. Darakhutni l 3 bölü 238. de Ebu İsağın Şureyh bin Numan'dan işitmediğini. ibni eşva yoluyla şu rivayet ettiğini söyleyerek illetlendirmiştir. Ebu İsa'nın şureh bin Numan'dan işitmediğini bunu ibni eşva yoluyla şurayh'ten rivayet ettiğini söyleyerek illetlendirmiştir. Bu durum hadisin sıhhatine zarar vermez bilakis isnadı kuvvetlendirir. Bu durum hadisin sıhhatine zarar vermez bilakis isnadı kuvvetlendirir. Zira Said bin Amr bin Eşva Sika'dır. Zira Said bin Amr bin Eşva Sika'dır. Böylece Ebu İshak'ın şureh bin Numan'dan işitip işitmediğine dair tedbis şüphesi ortadan kalkar. Ziyaul Mahdisi Tirmizi Taberi Aleykümselam İbni Hibban Hakim ve Zehebi'nin de dedikleri gibi hadisin isnadı sayıhtir. İbni Hazm El Muhallada 7 bölü 359 360 7 rivayet yollarını zikrettikten sonra haber sahih olarak sabit olmuştur demiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇bn Nazım el-Muallâ'da 7 bölü 359-60 rivayet yollarını zikrettikten sonra haber sahih olarak sabit olmuştur demiştir. Şuaybeler naudda müsned tahkikinde hasen demiştir. Şeyh Elbani Ebu İsa'nın ihtilata uğraması ve Şureh bin Numa'nın meçhule yakın olması sebebiyle yani bu iddia ile zayıf saymıştır. Şeyh Elbani, sahih ne sayide kulaklarına ve gözlerine iyice dikkat etmemizi emretti kısmının sahih olduğunu söylemiştir. Sahih süneni ne sayide? kulaklarına ve gözlerine iyice dikkat etmemizi emretti kısmının sahih olduğunu söylemiştir. İrvaül Galil'de ise 4 bölü 364, rivayet yollarının toplamı ile sahih demiştir. Ebu İshak Es-Sebi'i'ye gelince güvenilir bir ravi olup bunu kendisinden 12 farklı ravi rivayet etmiştir. 12 Evet 12 farklı ravi rivayet etmiştir. Bu raviler bir. Nesai Şerhu'me Anl-Asar da Tahavi ve Ziyaul Maqtis Ziyad bin Hayseme yoluyla rivayet etmişlerdir. Ziyad sıkatır. Ziyad bin Haysemen yoluyla rivayet etmişlerdir. Ziyad sıkadır. İki, Hakim, Ziya-ül Mahdisi, Beyhaki, Darimi ve tarih Kebir'de Bukhari, İsrail bin Yunus yoluyla rivayet etmişlerdir. aleyküm selam İsrail bin Yunus yoluyla rivayet etmişlerdir. İsrail Ebu İshak'ın hesabından en sağlam olanıdır. 3 Ziyaul Mahtisi Hakim ve Ahbarul Kudatta Vekii, yani Vekki bin el-Cerrah, Kays bin Rebi yoluyla rivayet etmişlerdir. Kays bin Rebi yoluyla rivayet etmişlerdir. Kays Saduk'tur. Ebu İshak'ın bu hadisi Said bin Eşva'dan, onun da Şureyh bin Numan'dan işitti bu tarik ile sabit olmuştur. bu İshak'ın bu hadisi Said bin Eşva'dan yani Said bin Amr bin Eşva'dan onun da Şureyh bin Numan'dan işittiği bu tarik ile sabit olmuştur. Dört Ahmet, Ebu Dawud, Nesayi, Ziya, Tahavi, Sünenül Kubrada Nesai ve Beyhaki, Ahmet, Ebu Dawud, Nesayi, Ziya, Tahavi, Sünenül Kubrada Nesayi ve Beyhaki, Zuheir bin Muaviye yoluyla ile rivayet etmişlerdir. Zuheir bin Muaviye yoluyla rivayet etmişlerdir. Zuheir sika olup Ebu İshak'tan ihtilata uğramasından sonra da rivayet etmiştir. Ahmet Nesai hem el Müstebada hem Sünev-i Kübra'da Nesai İbn-i Mace Ahmet Nesai İbn-i Mace Ziya ve İbnül i Carut Ebu Bekir bin Ayyâş yoluyla rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir Saduk'tur. Ebu Bekir bin Ayyaş yoluyla rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir Saduuk'tur. 6. Ahmet ve Ziya Ali bin Salih yoluyla rivayet etmişlerdir. Ali bin Salih Sika'dır. 7. Tirmizi ve Ziya Şurek bin Abdullah yoluyla rivayet etmişlerdir. Şurek Saduhtur, hıfzı kötüdür. 8 Nesai ve Ziya Zekeriya bin Ebi Zaide yoluyla rivayet etmişlerdir. Ay, Nesai ve Ziya Zekeriya bin Ebi Zaide yoluyla Aleykümselamün aleyküm rivayet etmişlerdir. Aleykümselamün aleyküm İbn Ebi Zaide sika olup Ebu İshak'tan ihtilata uğramasından sonra da işitmiştir. Aleykümselamün aleyküm 9. Ziya Yunus bin Ebi İshak yoluyla rivayet etmiştir. Yani Ebi İshak'ın oğlu. Yunus Saduk'tur. 10. Ziya Hudeyç bin Muaviye yoluyla rivayet etmiştir. Hudeyç Saduq'tur. On, o, on bir. Ziya ve el ilelde Dari Kutni Kutni El-Cerrah bin Dahak yoluyla rivayet etmişlerdir. Ziya ve El-İlel'de, dar Kutni, El-Cerrah bin Dahak yoluyla rivayet etmişlerdir. El-Cerrah Saduk'tur. Ebu İshak'ın bu hadisi Said bin Eşva'dan, onun da Şureyh bin Numan'dan işittiği bu tarikile ile de sabit olmuştur. 12. Bukhari Tarihül Kebir'de Ebu Veki, yani Cerrah bin Melih yoluyla Ebu İsak'tan rivayet etmiştir. Ebu Veki Saduk'tur. Bukhari Tarihül Kebir'de Ebu Veki, Cerrah bin Melih yoluyla Ebu İsağ'dan rivayet etmiştir. Ebu Veki Saduk'tur. Nitekim İsrail bin Yunus, Zuhair bin Muaviye ve Zekeriya bin Ebi Zaidenin Ebu İshak'tan rivayetlerinin en sağlam rivayetler olduğu belirtilmiş. İsrail bin Yunus, Zuhair bin Muaviye ve Zekeriya bin Ebi Zaidenin Ebu İshak'tan rivayetlerinin en sağlam rivayetler olduğu belirtilmiş. Bukhari ve Müslim İsrail yoluyla Ebu İshak'tan rivayette bulunmuşlardır. Bakınız, El-iğtibat Bimen rumiye mine ruvat Bil-ihtilat Hafız İbn Hacer'in 1 bölü 273 Sayfa 273 Deyin Buhari ve Müslim İsrail yoluyla Ebu İshak'tan riviyette bulmuşlardır. Bakınız El İhtibat. Hafız i̇bn Hacer'in El İhtibat sayfa 273 Ben karıştırdım mı? El İhtibat ee Şeyh Ensar'ın, Hamad el -Ensar eseri olabilir ya. i̇bn Hacer'in ki Eee şey takdisti ya. Bu şeyin. Hammad el kitabı. El-i Öyle olması lazım. Yazdırmıştık bunu. E, Ebu İshak es-Sebi'ye mutabaat edenlere gelince. Ebu İshak es-Sebi'ye mutabat edenlere gelince. Bir. Veki ahbarul kudatta. 3 bölü 13. 3. Mesru ki tire Aleyküm salamun rehmatullah Ubeyt bin Ya'iş Mesru ki tire Ubeyt bin Ya'iş Tire Aleyküm salamun rehmatullah Kays bin Er-Rebi Tire Said bin Eşva Tire Şureyh bin Numan Ali radıyallahu anh'ın yoluyla merfuan rivayet etmiştir. Mesru ki, Ubeyid bin Ya'iş, Kays bin Errebi, Said bin Eşva, Şureyh bin Numan, Ali radıyallahu anh'ın yoluyla merfuan rivayet etmiştir. İki, Veki Ahbaru ı Kudat'ta 3 bölü 13, Ebu İbrahim Ez Zuhri Tire, Yahya bin Selman el Hanefi tire Abde bin Süleyman tire Salih bin Hay tire İbn eşva Tire Şureyh bin Numan, Tire Ali radıyallahu an isnadıyla aynısını rivayet etmiştir. Böylece Ebu İshak es-Sebi'i'ye de mutabat sabit olmuştur. Darıkotni el İlel'de ziyal mahkdisi, ahbaru kudatta veki ve tarihül kebirde Bukhari el İlel'de darıkotni ziyal mahkdisi, ahbaru kudatta veki ve tarihül kebirde Bukhari, Süfiye'nin Sevri Tire Said bin Eşva Tire şu bin Numan. Aleykümselam, selam. Tire Ali radıyallahu an yoluyla mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Şu bin Numan şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh'ın yanındaydım. Birisi ona kurbanlık hakkında sordu. Ali radıyallahu anh'ın yanındaydım. Birisi ona kurbanlık hakkında sordu. Ali radıyallahu anh dedi ki, kulağı arkadan veya önden delinmişi, ortadan yarılmışı, kurban olmaz Gözü ve kulakları sağlam olmalıdır. Gözü ve kulakları sağlam olmalıdır. Bu isnat sahihtir. Burada rivayet mevkuf gelmiş. Darih Kutni'de mevkuf olmasını tercih etmiştir. rekotni de ref'u olması tercih etmiştir. İbn Ebi Hatim ise İbn Ebi Hatim ise el ile elde el Cerrah bin Dahak tire Ebu İsak tire Said bin Eşva tire Şurai tire Ali radıyallahu anhu yoluyla merfu rivayeti tercih etmiştir. Doğrusu da budur. Zirası Sıkan'ın ziyadesi makbuldür. İbn-i Ebi Hatim, El İlel'de, Cerrah bin Dahak, Ebu İsak, Said bin Eşva, Şureyh, Ali Radyalan yoluyla merfu rivayetini tercih etmiştir. Doğrusu da budur. Zira Sıkan'ın ziyadesi makbuldür. Şureyh bin Numan hakkında, yani Şureyh bin Numan'a kadar olan, ileri sürülen bütün illetler, cevabını buldu. Şimdiye kadar. Şehbih numan'a gelince, şu bin numan hakkında Ebu İsak es yani ondan rivayette bulunan Ebu İsak Saduk demiş. İbn Nacer de onu ikrar ederek Saduk demiştir. İbn Şahin Es-Sikat'ta İbn Halfun'dan şöyle dediğini nakletmiştir. İbn Şahin İstikat'ta İbn Halfu'ndan şöyle dediğini rivayet etmiştir, nakletmiştir. Meşhur bir kimseydi, Saduk'tur. Meşhur bir kimseydi, Saduk'tur. Bakınız İkmalu Tehzibil Kemal no 2375. Müteşedditlerden olan Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraç'ta Saduk demiştir. Müteşedditlerden olan Abdurrahman bin Yusuf bin Hiraç'ta Saduk demiştir. Bakınız, Telhisul Müteşabih 1 bölü 498. Şeyh el-Bani de daifu Ebi Davud'da mevkuf olarak sahih olduğunu kabul etmiştir. Şeyh el-Bani de daifu Ebi Davud'da mevkuf olarak sahih olduğunu kabul etmiştir. Hadisin merfu oluşunun şahitlerine gelince. Hadisin merfu oluşunun şahitlerine gelince bir haberani Ebu Mesud el Ensarî radıyallahu anh der, rivayet ediyor. Ebu Mesud el Ensarî radıyallahu anh der, rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. kulağı önden delinmiş, arkadan delinmiş, ortadan yarılmış ve yuvarlak delinmiş olan gözü ve kulağı sağlam olmayan hayvanı kurban kesmeyin. Gözü ve kulağı sağlam olmayan hayvanı kurban kesmeyin. Bunun isnadında Abdülgaffar bin Kasım zayıftır. Ancak bu tarik tek başına takviyeye yeterli değildir. Bu tarik tek başına takviyeye yeterli değildir. Zira Abdülgaffar'ın zayıflığı şiddetlidir. Bu rivayeti burada getirmemizin sebebi hadisin merfumu yoksa mevkuf mu olduğunu tercihde değerlendirmek içindir. Daha önce zikredildiği gibi tercih konusunda rivayetlerin çokluğuna itibar için şiddetli zayıf olan tarihlerde de getirilir. İki, N Nesai Tirmizi, İbn-i Mace, Tayalisi, İbn-i Huzeyme, Hakim, İbn-i İbban ve Ahmet, Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Elbani Sahih-i Sahihu İbnü Zeyme Tahkikinde hasen sahih demiştir. Suyuti de elle Ali alide sahih demiştir. Yani Elbani'ye göre hadisin bu kısmı merfu olarak sahih. Yani gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi. Ama işte şöyle denilmiş, böyle denilmiş, kurban olmaz kısmı Ali radiyallahu anh'a ait bir açıklama Elbani'nin e, tespit ettiğine göre. Bunu merfuf olarak kabul ediyor çünkü Elbani. E, böyle bile olsa yine hüccettir. Çünkü hadisi rivayet eden, rivayet edilen e, şeydeki manayı en iyi bilen olur. Yani sırf Elbani bu hadise işte komplesine zayıf diyor diye böyle e, şey yapıyorlar, itiraz ediyorlar da tuhaf yani. Cema'li radiyallahu anh orada yeni ütümü yetermiş olmuyor mu? Yok. Çünkü gözlerine ve kulaklarına iyice e, bakmamızı emretti diyor ya. Açıklıyor. Ne? kasıtıyor. Ne? Açıklıyor. Ki yani bu kısmında merfu olduğu zaten e, İbn-i Min, mesela bilmiyoruz. E, şeylerini alırsan yani bu kısımlarını alırsan diğerleri hep şeyden geliyor. Mesela İbn Amr bin Eşva Said bin Amr bin Eşva zikredilmek için geliyor. iki tane ravi aradaki e, yani Ebu İshak'ın atlandığı ravi zikrediyorlar. Said bin Amr bin Eşva iki tane ravi zikrediyor. Bunlardan birisi işte e, El Cerrah bin Dehak'ın rivayeti. Onu da İbn-i il getiriyor. O da Sika olduğundan e, merfu olan biri var. Yani sahih. Sıhhatinde hiçbir sorun yok. Huzeyfər radıyallahu anh. var. Bunları getireceğiz şimdi. Yani bu tarihte ilinde daha geliyor yani. He? Ilinde. Tabi. De, bir Huzeyfər radıyallahu anh evet. evet. Üç onlar da geliyor. Bezzar Huzeyfər radıyallahu anh'ten riayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Çay verebilirsiniz, mani yok. <gülüyor> Dört. Musa İsmail es Safar'da. No 528. Musa'n-Nefatu, İsmail Es-Saffar'da, Nuh 528, i̇bn Mesud radıyallahu anh'den şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kurbanlık hayvanların gözlerini ve kulaklarını iyice kontrol etmemizi emretti. Ebu Ubeyde babası İbn Mesud radıyallahu anh'dan işitmemiştir. Yani bütün raviler güvenir ama Ebu Ubeyde e, babası şeyin İbn Mesud'un oğlu ondan işitmemiş. O yüzden bir ıkta var. Neticede hadis rivayet yollarının toplamı ile merfu olarak sabit olmuştur. Evet bu ders sırf bu hadisin tarikleriyle doldu. Başlık atım. Mürsel rivayetin mürsel bir tarikle takviyesi. Mürsel rivayetin mürsel bir tarikle takviyesi. Buna sonraki derste bakalım. Mürsel rivayetin mürsel bir tarikle takviyesi. Bir sonraki derste göreceğiz inşallah. Bunun şartı var. Yazın o zaman. Bunda yazalım kısa bir şey. Veki Züht'te sahip bir sened ile Veki züt Züht adlı eserinde yani sahip bir sened ile Ali bin el Hüseyin'den merfu olarak rivayet ediyor. Yani Ali bin el e ulaşan sahip bir sened Allah Resulü'nün torunu. Torununun oğlu. Merfu olarak rivayet ediyor Biriniz bir kardeşini Allah için sevdiği zaman ona bunu açıklasın Zira ülfette bu bir hayırdır ve sevgiyi kalıcı kılar Biriniz bir kardeşini Allah için sevdiği zaman ona bunu açıklasın Zira ülfette bu bir hayırdır ve sevgiyi kalıcı kılar Şeyh Elban ı Es-Sahihada 3 bölü 196 Es-Sahihada 3 bölü 196 Bu hadisi zikretmiş ve şöyle demiştir. Aleyküm selamünaleykümselam. Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip Bukhari ve Müslim ricalinden büyük bir sıkadır. Buhari ve Müslim ricalinden olup büyük bir sıkadır. Bu isnat Mürsel olarak sahihtir. Yani mürseldir ama yani mürsel olarak rivayet edene ulaşan isnadı sahihtir. Aleykümselamünaleyküm. <gülüyor> Yine mücahitten mürsel olarak şahidi vardır. Yine mücahitten mürsel olarak şahidi vardır. Bunu Fethul Kebir'de zikredildiği üzere i̇bn Ebit Dünya El-İhvan'da rivayet etmiştir. Bunu Fethul Kebir'de zikredildiği üzere i̇bn Ebit Dünya El-İhvan'da rivayet etmiştir. Fethul Kebir, e, Nephanin'in kitabı, Suyti'nin Cami-ü kitabıyla daha sonra suyetcamii sahire zevait yapıyor. Zeyil yapıyor. Zevaidu camii sahir diye. Ee, Muhammed bin Yusuf el Nehrani de e, bu iki kitabı birleştiriyor. Alfabetik kitap olduğu için zevaitlerini alfabetik sıraya sokuyor. Fetul Kebir diyor buna da. Ee, istifadeli bir kitapdı eskiden. Eee Şeyh de bu Fetul Kebir'i tahkik ediyor. Yani sahibi camii sagiri dedikleri aslında Fetul Kebir'in tahkikidir. Fethül Kebir'de zikredildiği üzere İbn-i Dünya El-İhvan'da rivayet etmiştir. Yine Yezid bin Niame et Dubbi'den bir şahidi vardır. Yine Yezid bin Niame et Dubbi'den bir şahidi vardır. Bunu kitabın diğer bir yerinde yani Es-Saiha No 1726 tahric ettim. Bunlar el sözleri devam ediyor. Bunu kitabın diğer bir yerinde No 1726 Es-Saiha No 1726 tahric ettim. Hadis rivayet yollarıyla hasendir inşallah. el sözleri bitti. Böylece Şeyh Elbani, mürsel, mürsel, El mürsel bir rivayeti, diğer bir mürsel ile takviye edip, zayıf bir tarikten üçüncü bir şahit getirmiştir. Böylece Şeyh Elbani, mürsel bir rivayeti, diğer bir mürsel ile takviye edip, zayıf bir tarikten üçüncü bir şahit getirmiştir. Yani Şeyh Elbani, Mürsel'le takviye yapıyor. Yani. Bu da zaten e, Elbani'nin gevşeklikle eleştirildiği hususlardan bir tanesi. Üçüncü gelen zayıf tarih Mürsel'e? Bunu böyle not etmişim de, bu Yezid bin niyamet Dubbi'den gelen rivayete bakmak lazım. Yani şu an hatırlamıyorum. Böyle kısa not almışım. Evet. Yani 1726'ya bir bakmam lazım. Es-Saiha'da. Tabakalar farklı değil mi? Alev'in asrı gibi. Yok. Şube mi? Mücahit. Mücahit. İkisi de tabi'nin tabakası. Şey daha büyüklerinden mi tabi'nin? Mücahit mi? Mücahit daha büyük. Mücahit daha büyük. Hüseyin, Hüseyin Radyalı'nın çocuk yani evet, çocuk sahabelerden. Kere, kere, kere, kere. Evet. evet diğer başlığa bırakalım. Zayıf ve mürsel tariklerin toplamıyla takviyeye örnek. Zayıf ve mürsel tariklerin toplamıyla takviyeye örnek. Derse. Bir sonraki derse bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşredü en la ilahe illan tevateke la şirikelek <Sessizlik> <Sessizlik> ve estağfurke ve etubilek.